س الله فلا هذه شد لا إ حلى الله شيك والشد محمد نبوررسول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 وما يطي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن استهل هذا الكتاب الله وخير الهديه هديه محمد صلى الله عليه وسلم وشرا الامور مختساتها وكل مختسيه بها وكل ذات ضلاله وكل ظالمه تمشي في النار <coughs> caddetül Beyda şerhinde 2. cidde devam ediyoruz Rasuller-i İmam bölümü. Karun'un kıssası 1113 numaralı rivayet İbn-i Abbas radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Karun Musa aleyhisselamın amcasının oğluydu. O alim biri olana kadar ilim tahsil etti. Sonunda Musa aleyhisselama karşı başkaldırıp onu kıskandı. Musa Aleyhisselam kavminin yanına gelince onlara zekat vermelerini emretti. Karun ise onları toplayıp şöyle dedi. O size namaz kılma emrini ve daha başka şeyleri getirdi. Bunlara katlandınız. Peki mallarınız da ona vermeye katlanacak mısınız? Onlar mallarımızı ona vermeye katlanmayız. Senin görüşün nedir dediler. İslam tarihinde de ilk defa Ebu Bekir radıyallahu anh'ın döneminde irtidat hadiseleri yaşandığında Hanife oğulları böyle diyor. Yani e, biz diyor zekatı Muhammed'e veriyorduk diyor aleyhissalatü vesselam. Artık öldü diyor. Zekat vermeyiz biz diyorlar Ebu Bekir radıyallahu anh'a. Ebu Bekir radıyallahu anh da vallahi diyor namazla zekatın arasında ayran, ayranlarla savaşacağım diyor. Hatta Ömer radıyallahu anh'ın başına karşı çıkıyor. İşte onlar diyor şehadet getiriyor, namaz kılıyor. Sonra o da o şeye kani oluyor. Ebu Bekir'in görüşüne Allah onun kalbine bunu vermiş diyor İlk defa onlar Bu şeyi yapıyor İslam tarihinde de Yani niyetleri başka Onların zaten Müslüman olması işte mesela Peygamberlik iddia ediyor Müseyleme Hanefeoğulları dediğimiz o Müseyleme, Tulkezzab Onun peygamberlik iddia etmesi yani Yanındaki adamlar da aslında ona inanmıyor Öyle bir şey yok genelde Ama mesele nedir? mesela olaya şey gözüyle bakıyorlar. Yani e, Haşimoğullarından birine vergi veriyoruz. Yani biz zekat veriyoruz, temizleniyoruz gibi bir şey yok. Ondan dolayı kendileri bir işte peygamberlik iddiasında bulunuyor. Ve ona tabi oluyorlar. Amaçları zekat vermemek. Yani onu bir zekat değil de zekat temizlenmek demek. Yani bir mümin zekatı niye verir? Temizlenir malının temizliğini verir. İslam'ın 5 şartından biridir. Namazla beraber zikredilir. Ama onlar buna haraç gözüyle bakıyor aslında. Yani münafıkça İslam'a giren kavimler için zekat haraç demektir. Yani bir Yahudi Hristiyan için gizliyene ise adam için İslam'da bir şey ifade etmediği için, kalbinde iman olmadığı için onun için o haraçtır. Başka kavimden birine verilmiş bir haraçtır kılıç soruyla. Öyle bakıyor. Evet. Burada da Karun kavmine işte mal vermeyle yaklaşıyor. Senin görüşün nedir dediler. O da onlara şöyle dedi yani Karun. Görüşüme göre İsrailoğullarının fahişesine haber salalım. Onu Musa'nın yanına gönderelim. O da Musa'nın kendisine teslim olmasını istediğini söyleyerek ona iftirada bulunsun. Sonra fahişeyi çağırdılar ve Musa'nın seninle beraber olduğunu söylersen sana istediğini vereceğiz dediler o da tamam dedi Karun Musa Aleyhisselam'a giderek İsrailoğullarını topla ve Rabbinin sana emrettiklerini bildir dedi Musa Aleyhisselam tamam diyerek İsrailoğullarını topladı İsrailoğulları Rabbin sana ne emretti diye sorunca Musa Aleyhisselam Allah kendisine kulluk etmenizi Hiçbir şeyi kendisine ortak koşmamanızı, akrabalarla ilişkileri kesmemenizi şunu ve şunu emretmektedir. Yine evli olup da zina eden kişinin rejim edilmesini emretmektedir dedi. kavrun ve adamları zina eden sen olsan dahi mi dediler. Musa aleyhisselam evet ben olsam dahi dedi. Karun ve adamları sen zina ettin dediler. Musa aleyhisselam ben mi deyince emretti. Fahişe kadını çağırdılar ve Musa hakkında ne dersin diye sordular. Musa aleyhisselam kadına Allah için doğru söylemeni istiyorum dedi. Kadın madem ki benden Allah adına söylememi istedin ben de söyleyeyim. Bunlar bana istediğimi vermeleri karşısında benimle beraber olduğunu söylememi istediler. Ben senin bundan suçsuz olduğuna ve Allah'ın Resulü olduğuna şahidim dedi. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam secdeye kapandı ve ağlamaya başladı. Allahu Teala ona niçin ağlıyorsun? Yeryüzünü emrine verdim. Ona emret, o sana itaat edecektir diye vahyetti. Burada yani fahişe kadının da imanına bir işaret var. Yani kalbi ölmemiş fasıklardan. Çünkü şahit ediyor ve yaptığına da yaptığı şeyden de dönüyor. Musa Aleyhisselam başını secdeden kaldırıp yere onları al dedi. Yer onları topuklarına kadar aldı. Onlar ey Musa ey Musa demeye başladılar. Sonra yine yere onları al dedi. Onları dizlerine kadar içine aldı. Onlar ey Musa ey Musa diye yalvarmaya başladılar. Sonra yine yere onları içine al dedi. Bu sefer yer onları boyunlarına kadar içeri aldı. Onlar ey Musa ey Musa demeye başladılar. Musa aleyhisselam yeri onları al dedi. Yer onları içine alıp kaybetti ve görünmez oldular. Bunun neticesinde Allah Musa aleyhisselama şunu vahyetti. Ey Musa kullarım senden dilekte bulundular sana yalvardılar. Sen onların dileklerini kabul etmedin. İzzetime yemin olsun ki bana dua etmiş olsalardı onların dualarını kabul edecektim. Bunu bu harbe şartlarına göre sayısınatla İbn-i Ebi tefsirinde, İbn-i Ebi Şeybe Musennef'te, Taberi tefsirinde, Hakim Müsnedirek'te, İbn-i Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. Firavun'un karısı Eesiye, bu yani ayınla değil Elifle, Eesiye, Asiye, Asiye demek o ayarı. 1114 numaralı rivayet Ebu Rere radıyallahu anh'ten. Firavun hanımını ellerinden ve ayaklarından dört kaza bağlamıştı. Ona içkence edenler yanından gidince melekler kendisine kanatlarıyla gölge yapıyordu. Firavun'un hanımı Rabbim bana kendi katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun amelinden kurtar. Beni zalimler topluluğundan kurtar. Tahrim suresi 11'inde geçtiği üzere deyince Allah ona cennetteki evini gösterdi. Bunu da Müslim'in şartına göre sayısınatla Ebu Yala Müsredin'de Beyhaki'de Şuhab-ül İman'da rivayet etmiştir. 1115 numaralı rivayet Selman radıyallahu anh'ten Firavun'un hanımına güneşte azap ediliyordu. Onlar ayrıldıkları zaman melekler onu kanatlarıyla gölgeliyordu. Ve o cennetteki evini görüyordu. Bunu da Buhar ve Müslim'in şartına göre sayısın hatta İbn-i Ebi Şehbe Taberi Tefsirinde hakim Ebu Nuhem Hilyetül Evliya'da ve Haki'de Şuab-ül İman'da rivayet etmiştir. 1116 numaralı rivayet Ebu Musa ile Şari radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkeklerden birçok kimse Kemal'e elmiştir. Kadınlardan ise Firavun'un hanımı Asiye ve Meryem binti İmran dışında Kemal Eren olmamıştır Ayşe'nin diğer kadınlara Üstünlüğü de Tirid'in Diğer yemeklere üstünlüğü gibidir Bunu da Bu ve müslüm sahihlerinde rivayet etmiştir Yuşa aleyhisselamın Fazileti 1117 numaralı rivayet Ebu Rere radıyallahu anh dedi ki Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Güneş Yuşa aleyhisselam dışında Hiçbir insan için durdurulmamıştır Yuvşan'ın Beytülmaktis'e gidebilmesi için güneş iki gece durduruldu. Onu da Vuvari'nin şartına göre sayısınatta El Hallal, El İlel'de, Ahmet bin Ambel Müsned'in de, el Bağdadi tarihinde, Fesevi Marife'de, Tahavi Şerumüşkü'l-Lasar'da rivayet etmiştir. Zülkifil 1118 numaralı rivayet, Mücahit bin Cebir Rahimullah dedi ki, Zülkifil, nebi olmayan salih bir kimseydi. Kavminin nebisine kendisinden sonra dini ikame edeceği, yoluna devam, yolunu devam ettireceği ve insanlar arasında adil bir şekilde hüküm vereceğine dair kefil olduğu ve bunu if ifa ettiği için kendisine Zülkifl yani kefalet sahibi adı verilmiştir. Bunu da Taberi tefsirinde rivayet etmiştir. Yani tabinden sahabeden gelen bu tarz şeyler bir muhalefet olmadığı sürece, onlara aykırı gelen bir şey olmadığı sürece hükmen merfudur. Yani bu e, sukuti icma dediğimiz mesele budur aslında yani buna bir karşı bir şey olmadığı sürece, karşı bir şey olursa biz aslı hükme döneriz. Yani e, kitaba sünnete döneriz. Ama olmadığı sürece Selef'ten gelen, sahabeden ve tabinden gelen bu tarz rivayetler İsrailiyat olmadığı sürece hükmen merfudur bizim için. elyesa 1119 numaralı rivayet yine Mücahit Rahimullah dedi ki Eliyasa ihtiyarladığı zaman ben hayattayken insanlara onları idare edecek birisi istedim.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 ''Geceyi hiya eder ve öfkelenmez misin?'' diye sordu. Adam ''Evet'' diye cevapladı. O gün kavmi geri çevirdi. Diğer gün aynı sözleri söyledi. Herkes sustu, yine aynı adam kalktı ve ''Ben'' dedi. Eliyasa onu kendine halife tayin etti. İblis şeytanlara ''Falanca dikkat ediniz, onu azdırmak görevinizdir'' dedi. Ancak o kişi şeytanları bundan aciz bıraktı da iblis ''Onu bana bırakın'' dedi. Ve fakir, yaşlı ve ihtiyar suretinde ona gitti. Yani iblis, şeytanların başıdır. Cini olan, onların başı olan iblistir. İblisin avanesi dediğimiz, ona yardımcı olan, bilerek bilmeyerek onlara şeytan denir. Nas suresinde geçtiği üzere. İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanlar. Şeytan çoğu olabilir, iblis o bir tanedir yani. Tek olan iblistir, onların başı olan cin.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 O kimdir o diye seslendi. Mazlum, yaşlı, ihtiyar diye cevap verdi. Onun için kapıyı açtı ve ben sana hükmetmek için oturduğum zaman bana gel demedin mi dedi. İblis onlar en habis bir kabimdir Senin hükmetmek için oturur olduğunu bildikleri zaman biz sana hakkını veririz dediler. Sen kalktığın zamansa benim hakkımı inkar ettiler dedi. O kişi git dedi.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 Ben sana emretmeş, emretmemiş miydim dedi. Kapıdaki adam benim tarafımdansa Allah'a yemin olsun ki sana kimse gelmedi. Sana geldiğine bak dedi. Kapıya baktı ve bir de gördü ki daha önce kapatmış olduğu şekilde kapalıdır. Ve adam evde onunla beraberdir. Onu tanıdı ve sen Allah'ın düşmanı mısın dedi. İblis evet sen beni her bir şeyde aciz bıraktın. Ve ben de seni kızdırabilmek için gördüğün işi yaptım dedi. Allah-u Teala da ona Zülkifir adını verdi. Zira o bir işi tekef tekeffül etmiş ve bu kefaletine vefa göstermişti. Bunu da Say-ı Taberi Tefsir'inde rivayet ediyor. Zekeriya Aleyhisselam 1120 numaralı rivayet. Ebu Rer'e radıyallahu anh'tin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zekeriya aleyhisselam marangoz idi. Bunu Müslim sayinde rivayet ediyor. 1121 numaralı rivayet İbn Abbas radıyallahu anhadan Meryem oğlu İsa aleyhisselam, Zekeriya oğlu Yahya aleyhisselamı havarilerden 12 kişiyle birlikte insanlara dini öğretmek üzere gönderdi. Bunların yasak olduğunu bildikleri şeyler arasında yazılıyor. Erkek kardeşin kızı ile evlenmekte vardı. Hükümdarlarının kızı ise kardeşinin yani yeğeniyle kendisinden hoşlandığı ve evlenmek istediği bir kızı vardı. Hükümdar her gün o kızın ihtiyacını gideriyordu. Bu yasak kızın annesine ulaşınca ona hükümdarın yanına girdiğin zaman sana ihtiyacını soracak. De ki ihtiyacım Yahya bin Zekeriya'yı bu zamandır dedi. Kız hükümdarın yanına girip de Hükümdar ona ihtiyacını sorunca İhtiyacım Yahya bin Zekeriya'yı boğazlamandır dedi. Hükümdar benden başka bir şey iste dedi. Kız ben sadece bunu istiyorum dedi. Başka bir istekte bulunmaması üzerine o da bir leğen getirilmesini istedi. Yahya aleyhisselamı da getirtti ve boğazını kesti. Kanından bir damla yere düştü. Bu kan kaynayıp durdu ve allah Teala üzerlerine Buhtun Nasar'ı gönderinceye kadar kaynaması devam etti. İsrailoğullarından bir ihtiyar ona gelip bu kanı gösterdi. Buhtun Nasar da içten içe bu kan üzerinde bu kan duruluncaya kadar onlardan pek çok kimseyi öldürmeye kararlaştırdı. Bu kanın üzerinde onlardan 70 bin kişi öldürdü. Kan ancak bundan sonra dindi. Bunu buharinin şartına göre sayısınatla Taberi tefsirinde İbn-i Ebit Dünya'da Menâşe Badel mevte rivayet etmiştir. 1122 numaralı rivayet İbn-i Abbas, i̇bn Mesud ve bir grup sahabe radıyallahu anhüm dediler ki Allahu Teala İsrail oğullarına Tevrat'ta siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız İsra suresi 4. ayette geçtiği üzere diye bildirmiştir. Onların ilk fesatları Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürmeleridir. Allah onlara Nabat kralını gönderdi. İsrailoğulları kalelerine çekilince Buhtun Nasar miskin ve yetim bir şekilde onlara gelip yemek istedi. Gizlice de şehirlerine girdi. Onların meclislerine geldiğinde onlar eğer düşmanlarımız işlediğimiz günahlardan dolayı kalplerimize düşen korkuyu bilselerdi bizimle savaşmazlardı diyordu. Buhtun Nasr bunları işitince geri dönüp orduyu geri çekti ve geriye döndüler. Allah-u Teala'nın bunlardan ilkenin zamanı gelince yani İsraillilerinin fesadının ilkenin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşarak aradılır. Bu yerine getirilmiş bir vaad İsra Suresi 5. ayeti de bu manadadır sonra İsrail oğulları toplanıp nabatilerle savaştı. Ve onların bir kısmını öldürüp ellerindeki mallarını aldılar. Allahu u Teala'nın sonra sizi onların üzerine tekrar döndürdük. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık. Sayınızı daha da çoğalttık. İsra suresi 6. ayeti de bunu göstermektedir. Bu buhtun nasır başka rivayetlerde de geliyor sahabede. Yani İsrail oğulları tarihte iki defa hani tam tabiriyle kökleri hurayacak kadar böyle taş taş üstüne kalmayacak kadar sürülüyorlar yerlerinden Buhtun Nasır'da o sürgünün ilkini yapan Babil hükümdarı diğerinde Romalı bir komutan yapmıştı 1123 numaralı rivayet İbn Abbas İbni Mesud radıyallahu honumundan İsrail İsrailoğullarının nebilerinin sonuncusu Zekeriya bin Edne bin Müslim idi. Ve o Yakup aleyhisselamın soyundandı. O Rabbine gizlice dua ederek demişti ki Rabbim şüphesiz kemiklerim gevşedi ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Rabbim sana duam sayesinde hiç bedbah olmadım. Doğrusu ben arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım. Hanımım da kısırdır. ''Bundan dolayı bana kendi katından bir veli bağışla. Bana yani nübüvvetime mirasçı olsun. Yakup hanedanına da mirasçı olsun. Rabbim onu rızana layık kıl.'' Meryem suresi 4 ve 6. ayetler. Zekeriya işte orada Rabbine dua etti. Dedi ki ''Rabbim bana katından tertemiz bir soy bağışla.'' Muhakkak duayı hakkıyla iştinsin. Ali İmran suresi 38. ayet. <gülüyor> Rabbim beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Enbiya suresi 89. ayet. O yani Zekeriya aleyhisselam mihrapta durup namaz kılarken melekler ona seslendi. Ali İmran suresi 39. ayet. Seslenen Cibril aleyhisselam idi ve dedi ki Muhakkak ki Allah sana ismi Yahya olan bir oğlun müjdesini veriyor. Ona kimseyi adaş kılmadık. Meryem suresi 7. ayet. Ondan önce hiç kimse Yahya diye isimlendirilmemişti. Melekler dediler ki, Şüphesiz Allah sana Allah'tan olan bir kelimeyi tasdik edici, Efendi nefsine hakim ve salihlerden bir nebi olan Yahya'yı müjdeliyor. Ali İmran suresi 39. ayet. Ayette geçen hasura, hasura diye geçiyor. Kadınlar arzu duymayan demektir. Zekeriya aleyhisselam meleklerin bu cevabını işitince hemen şeytan yanına geldi ve Ey Zekeriya bu duyduğun ses Allah'tan değil şeytandandır ve seninle alay ediyor dedi. Şeytanın bu sözü üzerine Zekeriya aleyhisselam bir an şüpheye düştü ve Rabbim Hanımım kısır oldu, ben de yaşlılıktan dolayı kemiklerim zayıflamış olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir? Ali İmran Suresi 40 ve Meryem Suresi 8. ayetler dedi. allah Teala da buna işte böyle Rabbin bu benim için kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım buyurarak cevap verdi Meryem Suresi 9. ayet. Bunu da Müslüm'ün şartına göre sayı sınatla hakim müşrederek de rivayet etmiştir. Yahya Aleyhisselam 1010 1124 on... numaralı rivayet Abdullah bin Amr bin Erlas radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir kul yoktur ki Allah ile karşılaştığında günahı bulunmasın. Ancak Yahya bin Zekeriya aleyhi ve bundan hariçtir. Şüphesiz Allah azze onun hakkında nefsine hakim ve salihlerden buyurmuştur. Alim Resulü 39. ayette. Onun yani Yahya aleyhisselamın cinsel organı elbise ucu gibiydi. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmak uçlarına işaret etti ve o boğazlanmıştı. Bunu da Müslim'in şartına göre sahihnatla İbnül Münzir tefsirinde, Hakim Müstedrek'te yine Taberi tefsirinde rivayet etmiştir. Said bin el Müseyyeb'ten mürsel olarak şâhidene de Abdurrezzak tefsirinde yine Taberi tefsirinde Ahmet bin Benizüt de İbnü'l Sakir'de tarihinde rivayet etmiştir. Said bin el Müseyyeb'in mürselleri Ahmet bin Ben diyor ki mürsellerinin sayıdır diyor. Çünkü Said bin el Müseyyeb Tabinin büyüklerindendir. Ebu Rer'e radıyallahu anh'ın da damadıdır. Burada bırakalım inşallah. Subhanakallahümme ve bihamdik <Sessizlik> ve eşhedü en la ilahe illa'in tevahdekelel ve estağfirüke ve tohbilek.